Yobaks'tan herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Tuncer. Tarım Gerçeği programıyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta yine tarımın farklı alanlardaki sorularını tartışmaya ve konuşmaya değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz Akdeniz Üniversitesi Teknik Birimleri Yüksekokulu öğretim üyelerinden e, Sayın Profesör Doktor Kubri Önal. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kubri hocam aynı zamanda Zırat Menüsur Odası'nın ikinci başkanlığı görevini yapıyor. Yani öğretim üyelerinin yanı sıra bir Meslek Örgütü yöneticiliği bir STK'lı tarafı da var. Bu anlamda tarım sorunlarına yabancı olmayan bir olarak tanıyoruz. Kendisi bu meziyetleri bu nitelikleriyle o zamanımızın çalışmalarına ciddi anlamda katı koyan birisi. Bu hafta tarımsal üretimden, bitkisel üretimden kaynaklanan çevre kirliliği konusunu hocamla birlikte atacağız. Hocam kendileri çevre kirliliği konusunda, çevre planlaması konusunda dersler veren bu alanda yetişmiş uzmanlarımızdan birisi. Konuya geçmeden önce geçtiğimiz haftayı kısaca değerlendirmek istiyorum ve bazı konuları dinleyicilerimize aktarmak düşüncesindeyim. Geçen hafta 21 Mayıs tarihinde Dünya Süt Günü kutlandı. Türkiye'nin hayvancılık politikasının süt politikasını iki hafta süren programlarımız boyunca ve Terner Hekimler Odası Başkanımız Sayın Muammer Saygılı'yı birlikte değerlendirmiştik. Konuya kısaca değinmek gerekirse, Türkiye'de her çocuğun süt içebildiği, her kapıya bir sütün bırakıldığı günler gelmeden... Türkiye'deki süt politikasının yoluna girdiğini Türkiye'deki süt sıkıntısının aşıldığını söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Yine bu hafta iki önemli gelişme oldu. Tarım ve Köyük Selir tarafından 2010 yılında yaşanan sel felaketi ve don zararı ilgili çiftçilere destekleme ödemesi yapılması ile ilgili iki tane kararname yayınlandı. Bu sel ile ilgili yayınlanan kararnamede Antalya'da yaşanan sel felaketinden en az 30 oranda zarar gören çiftçilere daha önce Ziraat Bankası'nın veya Tarım Kredi Kooperatı'nın aldıkları borçların ve kredilerin bir yıl süreyle faizli bir şekilde ertelenmesi şeklinde bir karar çıktı. Bu şekilde başvuruda bulunan bu destek kimden faydalanmak isteyen çiftçilere yıllık %7 faizle bir yıl süreyle borçların ertelenmesi söz konusu. Konunun uzmanlarıyla ilgili yaptığımız değerlendirmelerde, tespitlerde... Bu şekilde faizli, %7 faizli yapılacak bir ertelemenin üreticiler tarafından çok fazla rağbet görmeye şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunun en önemli gerekçelerinden biri şu, zaten bankalar şu anda e, yıllık olarak %7 ile 10 arasında değişen oranlarda kredi veriyorlar. Aynı şekilde bir söz konusu. Bir ikincisi, üreticiler bu tür bir erteleme girdikleri zaman daha sonra... Tarım Kredi Banka tarafından verilen düşük, düşük faizli uzun vadeli kredilerden faydalanılıyor. Yani bir taraftan bakanlık, çiftçilerin faizlerini erterekken öbür taraftan da bir e, üreticileri çıkmaza sokuyoruz gibi bir tablo ortaya çıkıyor. E, umarız e, üreticilerimiz e, bu don ve şeyle ilgili, sel felaketiyle ilgili yaşanan sıkıntılarını e, bakanlığın, devletin vereceği bu destekleri kısmen olmuş hafifletirler diye düşünüyoruz. Aslında çözümün en önemli e, araçlarından birisi ee, Tarsim bünyesine gerçekleştirilen tarım sigortaları kapsamını genişleterek bütün doğal afetlere karşı çiftçilerin bu şekilde sigortalar bünyesinin sağlanması ve doğal afetlerden zanneden üreticilerin ciddi anlamda ürün kayıplarının önüne geçilmesidir diye düşünüyorum. Bu haftaya kısa bir değerlendirmeden sonra bu haftanın önemli gördüğümüz konusunu değerlendirmek üzere Kubil Hocamızla birlikte sohbet edeceğiz. Hocam az önce söylediğim gibi bu haftaki konumuz bitkisel üretimden kaynaklanan çevre kirliliği, çevre sorunlarıydı. İlk üretim insanların beslenebilmesi, doyurabilmesi için yapmak zorunda olduğumuz bir faaliyet. Bunu yapılmadan insanların kanunu duyurması ve nesini devam ettirmesi mümkün değil. Ama usulüne uygun yapılmadığı zaman da her üretim dalında olduğu gibi çeşitli sorunlar da yaşanabiliyor. Bu konuda yaşanan sorunlar nelerdir? Ana başlıklarla buna lütfen değinir misiniz? Teşekkür ederim. Sizin de özetlediğiniz gibi insanlığın vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi beslenme ve bunu sağlamak için tarımsal üretim yapılmak zorunda. İnsanlar var olduğu günden bu yana doğadan yararlanmış ve tarımsal üretim gerçekleştirmiştir. Ancak 1960'lara kadar yapılan tarımsal üretimde doğaya yapılan müdahaleler doğa tarafından ...özümsenebildiği için ciddi çevre sorunları karşımıza çıkmaz tarımsal anlamda. 1960'larda ekilebilir alanların sonuna gelinmesi nedeniyle yeşil devrim dediğimiz olay ortaya çıkmıştır. Ki bu nedir? Öncelikle buğday ve çeltikte ıslah yöntemiyle verimli çeşitlerin ortaya çıkması verimli yeni çeşitler, yeni teknolojileri kullanmayı da beraberinde getirmiştir. Bunların da en başta geleni gübreleme ve tarımsal ilaç kullanımıdır. Tarımsal faaliyetlerin çevre ve yarattığı olumsuz sonuçların ana nedenleri gübreleme, tarımsal ilaçların yanlış kullanımı, yanlış gübreleme, uygun olmayan tarımsal sulama. Yine yanlış tarım yöntemleriyle erozyona neden olunması, toprak kaybı ve kaybolan toprağın sularda kirlilik yaratması. Son olarak da tarımsal üretimden sonra oluşan atıkların usulüne uygun uzaklaştırılamaması nedeniyle toprak, su, hava özetle çevre kirliliğine neden olması. Yani kısacası şey... insanoğlu doğadan fazlasını almak için, daha fazlasını almak için doğaya müdahale ettiği e takdirlerde bir sürü yan etkiler ortaya çıkıyor ve doğayı hızlı bir şekilde kirletiyoruz. Bu müdahaleler yaparken doğanın kirlenmesini, çevrenin elden çıkmasını önleyecek bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Peki günümüzde bu tedbirler Türkiye'de, Antalya'da dünyanın başkalarında ne ölçüde alınabiliyor? Gelişmiş ülkelerde bunların belirli ölçülerde alındığını söylemek mümkün. Ki gelişmiş ülkeler sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ...risk oluşturacak ürünlerin üretimini üçüncü dünya ülkelerine kaydırmışlardır. Ancak yurdumuzda yasal yeterlilik olmasına rağmen... ...gerek toprak koruma, gerek su koruma, gerek hava koruma... Yasalar... Bu risk oluşturma hangi ürünleri? Örnek görebilir miyiz hocam? Hangi ürünleri kastediyorsunuz? Örneğin gerdi olu ürünlerin üretilmesi. Evet yoğun tarımsal, yoğun yüklenme <gülüyor> ile çevre kirliliği oluşma riski olan ürünlerde çevre kirliliği riskini kendi ülkesinde değil, üçüncü ülkede bırakarak sadece ürününü kendi ülkesine getirip, kendi çevresini sağlıklı koruyarak çevre kirliliğini ihraç etmektedir. Anladım. İsterseniz hocam böyle sistematik olarak konu incelemeye çalışalım. Örneğin sulamadan bahsettiniz. Modern sulama teknikleri kullanılmadığı zaman da bir takım çevre kirli oluşuyordur. Nedir yani sulamanın yarattığı çevre kirli? Çünkü bitkileri sulamadan ürün elde etmek, daha fazla verim artırmak mümkün değil. Türkiye'de kullanılan suyu yaklaşık %70'i sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Ve Türkiye'de yine sulama sistemlerinin... ...çok büyük bir kısmı... ...vahşi sulama dediğimiz salma sulamadır. Evet. Bugün... ...tarımda ileri ülkeler... Bu ...vahşi sulamadan vazgeçmiştir. Bu... ...dünyanın su sorunu yaşadığı... ...bir dönemde özellikle... ...su tasarrufu açısından. İki... Pardon, ...vahşi sulama ile... ...çok su verdiğiniz takdirde... ...toprağın yıkanıp... ...fazla suyun eğer sağlıklı... ...drenaj da yapamaz iseniz yeraltı sularına ve yerüstü sularına ulaşacağı için toprağın herhangi bir bölgesinde bulunan ayrıca sulama suyunda bulunan kirleticilerin çok geniş bir alına yayılmasına neden olacaktır. E bu nedenle de sulama sistemlerinin ve sulama suyunun çok dikkatli seçilmesi sulama suyu kalitesinde olmayan suların sulama suyu olarak kullanılmaması sulama sistemlerinin de ...en az suyu kullanacak şekilde ki bu damlama sulama, mini spring dediğimiz alçak yağmurlama. Hocam bu noktada bir şey sizinle paylaşmak isterim. Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden biri sayılan Güneydağın projesinde GAP'ta... ...bu az önce sizin söylediğiniz gibi vahşi sulama yani salma sulama sistemiyle... ...daha e, ilk 10 yıl içerisinde bazı alanların çoraklaştığı ve tuzluğa neden olduğu ortaya çıktı... Bu dediğiniz e, yanlış sulama şekilde, bunlar bundan mı buluştu bunların bu çoraklaşmanın ortaya çıkması? Kesinlikle yanlış sulama, yanlış gübreleme paralelinde çoraklaşma ve verimsizliği getirmiştir. Çukurova'da bugün pamuk üretilememesinin ana nedenlerinden birisi e, yanlış sulama ve aşırı gübreleme nedeniyle çoraklaşma. Evet. Olarak Yine bir örneği veririz. ben izleyicilere paylaşmak isterim. Ben 1980 yılında bu taraf Antalya'da görev yapan misirli atmacasıyım. 1980'lerde Antalya'da 450 bin dekar pamuk ekilirdi ve bu pamuğun yoğun olarak üretildiği Serik ve Managat ovalarında salma sulamaya bağlı olarak e, biz onları üreterek çoraklaşma diye tanımlıyorlardı. Yanlış gibi olan bağlı olarak bazı alanlarda pamuk verim oldukça düşmüş ve bazı alanlarda da yetiştirilemiyordu. Daha sonra pamuk sahadan çekilince bu alanlarda farklı ürünlerin yetiştirilmesine bağlı olarak bu çoraklaşmanın ortadan kalktığına da tanıklık ettik. Yani bu alanlarda ya nar bahçeleri ekildi veya seracılık yapıldı. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi o vahşi sulama diye tanımlanıyor ki vahşi sulama sanırım biraz bir anlamda çevreye zarar verdiği için vahşi diye tanımlanıyor. Yoksa salma sulama, tavo sulama diye tanımlanıyor teknik olarak. Bunun sonucudur diye düşünüyorum. Yüzden peki bu sulama ile beraber ikinci bir riski konu var. Az önce yine siz ifade ettiniz. Sulama ile birlikte gübreleme birlikte düşünüyor yani gübrelemeyi sulamadan ayrı düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla sulama şekliniz neyse, gübre verme metodunuz şekliniz de o şekilde oluyor. Bununla ilgili olarak gübre ile birlikte sulamayı değerlendirdiğimizde gübreleme açısından neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin 2009 yılı gübre üretimi 5 milyon 300 bin ton ve bunun yaklaşık 3'te ikisi azotlu gübre. Ve çevre kirliliği açısından en riskli grubu da azotlu gübreler oluşturuyor. Özellikle de nitratlı gübreler. Gübre üretimimizin yüzde elli beşi yerli üretim, yüzde kırk beşi ise ithal olarak karşılanmaktadır. Yerli üretimin ham maddesi yurt dışından geliyor değil mi? Yerli üretimin ham maddesi yurt yani evet, evet. dışından geliyor. Kesinlikle. İthal edildiği de düşünürse yanlış gübrelemenin çevre boyutu yanında bir de kaynakların yurt dışına transferi açısından ciddi sorunlar vardır. Tabii ki tarımsal üretimi artırmak ana hedeftir. Çünkü dünyada nüfusuzluğu artmaktadır ve bunu nüfus beslenecektir. Bu noktada bir şey sormak istiyorum sohbet anlamında. Türkiye'de bu potasyum ve fosforun kaynakları olmadığı söylenir ama bazı kaynaklarda Mardin-Mazıdan'da ...ciddi fosfor kaynaklarının olduğunu söylüyorlar. Bazı uzmanlar işte buradaki fosfor yataklarından yeterli verim alınamıyor. Yani fosfor olanı saf fosforun çok düşük diyorlar. Bu konuda bir bilginiz, deneyiminiz, tespitiniz var mı? Yani gerçekten yetersiz mi yoksa yurt dışına bağımlı olmanın getirdiği ticari ilişkeni nedeniyle... ...buralar yetersiz gösterilerek dışa bağımlılık devam ettirmek isteniyor. Kesin bir veri yok elimde ama ben sizin dediğinizin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani e, yurt dışından ithal edilmesi için ham maddenin verimsiz gibi gösterip daha kolaycılığa kaçıldığı e, dünyadaki tekellerin e, Türkiye'den kaynak transferinin desteklendiği Ya Bu değil. şekilde ülkenin de özü de e, evet, evet, yurt dışına evet, aktarıyor. Kesinlikle. Peki evet. hocam kaldığımız yerden devam edelim. Ülgülü, öğrenme, sulanma ee, tarım servetimi artırmak için dedik gübreleme gereklidir çünkü artan nüfusun ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Ancak gübrelemeyi e, girişte sizin de belirttiğiniz gibi usulüne uygun yapmak koşuluyla. E, nedir usulüne uygun yapmak? Toprağın gereksinimi, bitkinin gereksinimi uygun zamanda ve uygun miktarda gübre vermek. Yani ya, bitkinin alacağı kadar. Bitkinin verir, alacağı, yani. evet kesinlikle. Bitkinin alacağı kadar gübre vermek. Fazla gübre vererek bitkinin bunu almayıp toprakta kalmasına neden olmak. Daha sonra biraz önce söylediğimiz salma sulama ya da vahşi sulama ile bol miktarda verilen su ile bu gübrelerin yıkanması, diğer toprak parçalarına taşınması, yeraltı ve yörüstü sularına taşınmasının önlenmesi gerekir. Bununla ilgili ben size yapılmış bir araştırma sonucunu söyleyebilirim ki bu 10 yıl önce yapılmış bir araştırmadır. Akdeniz Üniversitesi Toprak Bölümü tarafından yanlış güpreleme ve yanlış sulama nedeniyle Kumruca bölgesindeki kuyuların %50'den fazlasının suyu içme suyu olarak kullanılamayacak kadar azot kirliliğine sahip. Azotun insan ve çevresine ruhu tehdit nedir? Özellikle insan sağlığı açısından bazı bilim adamları en az pesticter kadar kanserojen olduğunu, insan sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini söylüyorlar. Yani bu konuda neden söylemek istersiniz? E, doğrudur. E, özellikle nitratlı gübreler toprakta çok hızlı yıkanmaları nedeniyle çok geniş alanları kirletebilmektedirler. Nitratlı gübrelerin sonucunda oluşan di azot monoksit gazı ozon tabakasının delinmesine neden olarak global ısınma dediğimiz ısınmayı artırıcı bir etkiye sahiptir. Yine özellikle yapraklı bitkilerde marul, ıspanak, lahana gibi yapraklı yenesecilerde yoğun şekilde birikmektedirler ve bunlar yapılan araştırmalarla kesin olarak belirlenmiştir ki bağırsakta hemoglobini methemoglobine çeviren forma dönmekte bağırsak zehirlenmelerine ve bağırsaktan kana geçtiğinde de kandaki hemoglobini methemoglobine çevirerek kanda oksijen dolaşımını ve oksijen taşınımını engellemekte ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yine bununla ilgili bir bilgiyi paylaşmak isterim. Yaş ağırlıkta 3500 ppm'den fazla azot bulunan ürünleri pek çok ülke ithal etmemektedir. Son Çünkü, zamanlarda bize de bazı ülkeler evet, azot ee, analizi ee, istiyorlar. Bunlar varsa bunları evet. almayız. 3500 ppm'i geçmiş ise bu e, kanserojen anlamda risk oluşturmaktadır ve ithal eden ülke bunu geri iade etmektedir. Yeraltı suların ilişkisini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani azotlu gübrelerin nitratın nitritin suya karışması oradan denizlere ulaşmasıyla. Genelde su ile ilişkisi şudur: fazla gübreleme yapıldığı zaman, yani bitkinin alacağından fazla gübreyi toprağa verdiğimizde sulama suyu ile yıkanmaktadır bu. Toprak yapısına bağlı olarak, yine biraz önce de bahsettiğimiz gibi salma sulama veya vahşi sulama ile bol miktarda su verilmesi çok hızlı bir şekilde azot ile bulaşmış suyun yeraltı suyuna ya da yüzeyden akarak yüzey sularına oradan da sonuç olarak yani sucul yaşamı da etkiliyor. Sucul yaşamı kesinlikle etkiliyor. Ee, yine geçen hafta Cumhuriyet'te sanıyorum siz de izlemişsinizdir. Eğirdir Gölü'nde elma ağaçları riski diye iki haber vardı. Tarımsal kirliliğin Eğirdir Gölü'nü Yaşanama hale geçiriz Hocam bu konuda Eğirdir Gölü deyince aklıma şu geldi. E, Antalya'nın içme suyu kaynakları araştırılırken Karacören Barajı sık sık gündeme geliyor ve biz de ziraat mensur odası olarak hep şunu söylemiştik. Yani Karacören Barajı'ndan uzun vadede devamlı su alınmasının en önemli e, yollarından biridir. E, Yatı alınması gereken itibaren biri de Eğirdir Gölü veya Kova'da şeyi gibi, barajı gibi. Isparta'daki su kaynaklarının çevresinin tarımsal kimlikten arındırılması gerekir. Çünkü bu anlamda gerçekten yoğun üretim yapılıyor ve bu yoğun kimyasalların kullanıldığı, yoğun üretim yapılıyor ülkelerde göl sularına <gülüyor> ciddi anlamda kimyasalların karışması söz konusudur ve bu görünmeyen bir kirliktir. Ben bu anlamda Isparta Valinin, Isparta Belediyesi'nin aldığı bu kararı, oradaki yöneten aldığı kararı ciddi anlamda önemsiyorum. Gerçekten o şeyin eridir görün ki uluslararası çevrelerde uyuyan güzel gibi tanımlanır, hakikaten doğa harikasının gelecek kuşaklara aktarılmasını ve Isparta'dan beslenen Antalya Havzasını ki su kaynakları Antalya'nın Isparta ve Burdur'dan beslenmektedir. Uzun vadede temiz kalabilmesinin yönü çevredeki e, tarımsal üretimin ıslah edilmesinden oradaki kimyasal kullanımın, tarım ilacı ve gübrenin e, en aza indirilmesinden asgari indirilmesinden ve o bölgelerde organik üretime geçilmesinden yapmaktadır diye düşünüyoruz. Eğer Isparta ve Burdur bölgesinde su kaynaklarının çevresinde bu tür tedbir alınmazsa Antalya'nın içme suyu kaynakları ciddi anlamda bu kireysel kirlendiği ikilendiği için buralardan e, su temin etmek gelecekte giderek zorlaşacaktır. Bu anlamda dediğiniz gibi e, Isparta'nın bu aldığı kararı da e, kutlamak istiyorum ve doğru bir karar almışlardır diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Ee, eğer gelecekte ki su sorunu dünyanın en önemli sorunlarından biri olacaktır. Bunu önemsiyor isek her türlü kirliliği önlememiz gerekiyor. Ama en azından bizi birinci derecede ilgilendiren boyutu tarımsal kirlilik olduğu için bunun üzerinde önemli durmalıyız. Bu konuda bir iki rakam vermek istiyorum. Sevgili hocam isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra su ve gübre şeyine, e, soruna kısaca değineceğiz. Arkasından tarım ilaçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Evet değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir müzik arası. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. Sen benim canım çeşmira sen benim canım çeşmira öteki yerim daha güzel Derdine kurban keletmen az canım gülüm çeşme ömrümün gülüsün acı bir ağ sonu ölüm çeşme derdine kurban gel etmen az, canım gülüm çeşme ömrümün gülüsün acı bir sonu ölüm çeşme naz Sen benim canım, çeşmine. Sen benim çeşmine. Öteki daha ne molasın ay? Sen benim canım, çeşmine. Sen benim tanım, Öteki yarım daha ne olasın, Benim balam çeşmine. Sen, Sen benim canım, çeşmine. Sen benim çeşmine. Öteki yarım daha ne molasın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 Evet, Radyo Bakti dinlenir. tekrar merhaba. Ben Vahab Tuncer. Bu haftaki konuğum Profesör Doktor Kubilay Öner ile birlikte... bitkisel üretimin yarattığı çevre kirlisi olunan tartışmaya, görüşmeye devam ediyoruz. Evet hocam, müzik arasından önce e, gübreleme ile ilgili bir takım istatistik rakamlar verecektiniz. Lütfen kaldığınız yerden devam eder misiniz? 2007 yılında Antalya'da yapılan bir anket ve araştırma sonucuna göre... Üreticilerin %69'u herhangi bir toprak analizi yaptırmadan gübre kullanmaktadırlar. Yani babadan dededen gördük şekilde. Evet, ama burada ağırlıklı olan bayi önerisi. %55'i bayinin önerdiği gübreyi kullanıyor. %24'ü sizin dediğiniz gibi baba dede ya da tecrübe den kaynaklanan bir kullanım gerçekleştiriyor. Sadece %21'i Toprak ya da yaprak çok az kısmında yaprak toprak analizini birlikte yaptırarak... Hocam burada bir rakam ilgimi çekti yüzde 55 bay diyorsunuz bu biraz da kısmen de olsa sevindirici şöyle çünkü bayların önemli bir bölümü Antalya'da özellikle yüzde 85-90 rahat mense. Yani bir teknik elemanın önerisi çerçevesinde kullanılıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerine baktığımızda durum tam bir facia. Bugün Tarım ve Köyçeri Bakanlığı'nın bu alanda yaptığı düzenlemede. Gübrelerin satışının önerilmesinin bir teknik eleman tarafından yapılması yasal e, güvence altına alınmadığı için her önüne gelen hangi meslek grubunda olsun taban gübrelerini satabilmektedirler, önerebilmektedirler. Hatta çiftçiler gübre önerirken kilogram olarak düşünmezler. Bir torba azotlu, bir torba fosforlu, bir torba potası. Hatta şunu da e, hiç çekinmeden gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Çünkü sahada çalışan mühendis olarak kişilerin nasıl yürüdüğünü biliyorum çuvalların üzerinde yazan rakamların ne anlama geldiğini bilmezler. Yani onlar için üzerinde yazan 18, 18, 18'in 20, 20, 0'ın 18, 46'nın ne anlama geldiğini bırakın e, kullananlar. Bazı gübre satıcılarını bile bilmediğinden eminim. Yıllardır bu konuda Tarım ve Köyşehir Bakanlığı uyarmamıza rağmen tarım ilaçları konusunda bir düz düzenleme yapan hatta bu konuda e, şey olarak diplomamızın verdiği yetkenin yanı sıra Sırat Mensteri kanuni ve Yetki Tüzüğünü bize e, tanıdığı yetkilere rağmen zira ilaçlarının satışında ziraat mühendislerinden bile sınava tutulmasından tutup reçeteli satışına kadar bir dizi düzenleme yapılması sanatının gübreleme konusunda hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Ve bu anlamda da bu kelimeyi kullanmak belki çok hoş olmayacak ama başıboşluk söz konusudur. Biz yetkilileri ziraat mühendisler odası olarak yıllardır uyarıyoruz. Yani sadece pesistlere takılıp kalmayalım. Gübre de ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Bu gübrelerin de mutlaka düzgün kullanılması lazım. Usuluna uygun kullanılması lazım. Bilen birilerin tabi önerilmesi lazım. Bu yapılmadığı takdirde hem çevremiz kirleniyor hem doğamız kirleniyor, hem insan sağlığı ciddi anlamda teyit alınıyor ama maalesef bugüne kadar uyarlarımızı pek dikkate alan olmadı. Ee, geçen yıl e, Sayın Müsteşarımız bu konuda da bir düzenleme yapılacağını söylemişti ama düzenlem bir geçmesine rağmen henüz yani ses ya da çıkmadı. Umarım bu çalışmalarını gayretlerini biraz daha hızlandırırlar. E sevgili Hocam fazla derine detay inmeden kısaca herkesin anlayabileceği bir dille şöyle ifade edelim mi? Bu gübreleme ve sulama birlikte yapılması gereken bir iş. Antalya Türkiye'nin en çok tarım teknolojinin en yüksek tarım teknolojinin kurulandığı biri olmak olduğu için özellikle ser alanında bir sulama sıkıntı çekilmiyor. Yani bugün kapalı sulama sistemleri, basılı sulama sistemleri seracılıkta kullanılmaktadır. Yine Antalya'da özellikle erkenci meyvelerde narince bahçelerinde de ciddi anlamda bir damla sulama sistemine geçilmiştir. Ee, Türkiye'nin yer bölgelerine göre oldukça mesafe kat etmiştir. E, Tarım ve Köyşehir Bakanlığı bu son yıllarda bu damla sulama sistemine basın. Sulama sistemine geçilmesi için de gerek Avrupa Birliği kaynaklarından, gerek Dünya Bankası kaynaklarından, gerek de Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanlığı bütçesinden ciddi kaynaklar aktarmaya başladı. Bu konuda e, Antalya'daki çalışmalar ne düzeyde, nasıl gidiyor? Sayın Başkan, sizin de belirttiğiniz gibi Antalya o açıdan şanslı illerimizin başında gelen bir il. Nedeni öncelikli olarak üreticiler belirli oranda tarımdan para kazandığı için yeni teknolojileri uygulamada, önerileri uygulamada Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha açıklar. Ve yine sizin de belirttiğiniz gibi tarımsal girdileri satan bayilerin e, özellikle e, küpre anlamında ki zaten böyle evet, bilgi 650 bay var bunun 585 tane ziraat, e, mühendis. ziraat mühendis. bu değerlendirici bir tablo evet, yani. e, ziraat mühendisi olduğu için belirli oranda teknik eleman desteği almaktadırlar bu nedenle de Antalya Türkiye ülkesinde değerlendirildiğinde oldukça iyidir. A bunu rağmen kumcu şey evet, yani. buna rağmen, çıkıyor diyorsunuz. Bunlar rağmen çıkıyor diyorsunuz. Bir ekimli vardır. Ama şunu da... Ha bu üretim içiminden ya yani evet. Herhalde çok yoğun üretimin yapıldığı bir alandır. Her sene farklı bitkiler diktiğiniz için onu ihtiyacı oran gübre vermek zorundasınız. Ama toprak talih yaptırmadan, mühendisli danışmadan yine %50'si herhalde kara düzen yapıyor. %55'i Biden'in önerisi şesresinde kullanmakla beraber bu de şu ya bu şekilde oranı yükselmezliğine yetiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, usulüne uygun olmayan e, gübreleme Zamanında yapılmayan gübreleme, bitkinin gerektiğini... Bu konuda aslında birinci öncelikle üreticilere çok büyük görev düşüyor. Yani e, ne derler? Meyve yediğin ağacı koruma anlamında, üretim yaptığın araziyi, tarlayı uzun süre kullanma anlamında bizim bilimsel olarak sürdürülebilir tarım teknik yöntemle o topraktan daha uzun süre aparatlamak için ona ee, biraz hassas davranmak gerekiyor. kibar davranmak gerekiyor. Yani gübreyi kara düzen sulamayı kara düzen yapmamak. Gerekiyor. Çünkü o toprak bizim toprağımız. Onu uzun süre şey yapmak istiyorsak, ondan verim elde etmek istiyorsak, aynen çocuğumuza baktığımız gibi ee, ahırımızdaki kervamımızda baktığımız gibi ona da dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Birinci sorumluluk şeyindir diye düşünüyorum, üreticinindir. Yani üreticinin yanı sıra ikinci olarak da bu anlamda bir yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bakanlığımızın gerçekten gübre kullanımımızı aptı alacak, denetleyecek, önerilmesinin satışına kadar olan süreçte bir e, disiplin getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda? Ee, kesinlikle katılıyorum. Ee, bu konuda yapılmış aslında birçok yasal düzenleme de var tarımsal amaçlı kullanılan e, gübrelerin nitrat kirliliğine neden olmaması için alın <gülüyor> ilgili yönetmelik toprak koruma yönetmeliği gibi yönetmelikler var. Fakat her konuda olduğu gibi bizde uygulamada sorunlar var. Yine yasal olarak da bazı açıklar var. E, bazen de e, Tarım Bakanlığı e, en son yapılması gerekeni en başta yaptığı için çıkardığı yasa ve yönetmelikler maalesef uygulanabilir olmaktan uzak oluyor. E, o nedenle de hedeflenen amaca ulaşmak mümkün olmuyor. Ziraat mensupları bu konuda ne tutsorumluluğu düşüyor? Yani biz teknik elemanlar ne yapmalıyız bu konuda? Yani çiftçi eğitmenin yanı sıra e, bu bizim öncelikli görevimiz. Yani tarım ve köyleri Bakanlığı, ziraat tutular, çiftçileri eğitiyorlar ama ziraat mensupları olarak, bu ülkenin aydınları olarak çiftçileri teknik anlamda eğitmek bizim birinci önceliğimizdir. İkincisi de hizmet verdiğimiz üreticilere sadece e, kar amaçlı yaklaşmamak sadece verim artırıcı kalite arttırıcı yönlemlerinin sırasında tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda da e, çeşitli terbiliğine alınması konusunda üretici yönlerlik etmek biraz da bizim sorumluluğumuz, görevimiz diye düşünüyorum. Ee, ne dersiniz? Kesinlikle doğru düşünüyorum. Yani yine biraz da kendimize bakalım. Hayır, Başka bir şey. Evet. Ee, biraz önce belirttiğiniz gibi toprak evladımız gibi ağırdaki hayvanımız gibi hatta ben daha ileri söyleyeyim onlardan daha öte bakmamız gereken bir kaynak. Binlerce yıldır bu topraklarda tarım yapılıyor. Ve binlerce yıl daha da belki milyonlarca yıl daha yapılacak. O nedenle de üreticiden Teknik elemanına kadar konu ile ilgili tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Burada e, benim kanım asıl ziraat mühendislerinden e, bu işle birebir ilgilenmesi, e, elini taşın altına koyması gereken grup arazide olan arkadaşlar. Bunlar da kimler? Özellikle tarım girdileri satan tarımsal ilaç bayileri, Feya tarım danışmanları, gübre tar bayileri, ilçe müdürlüklerinde çalışan, il tarım ilçe müdürlüğünde çalışan e ziraat mühendisi arkadaşlar, e her fırsatta yine sizin belirttiğiniz gibi ticari kaygı bütmeden yani nasıl fazla girdi satarımı değil, nasıl bu üretimi sürdürülebilir hale getiririm düşüncesi ile üreticiye yaklaşır bu tarzda bir girdi sağlama yoluna gidilirse ki belki biraz sonra konuşur muyuz bilemiyorum son yıllarda gündeme gelen tarımsal danışmanlık uygulamasının arazide ciddi şekilde uygulanması bu sorunlara da büyük ölçüde çözüm getirecektir kanatındayım. Aslında sürdürülebilir tarım Son yıllarda e, kamuoyunda çok ciddi şekilde yer alıyor ve gelişmiş ülkelerde başlayan bu akım Türkiye'de de yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi biz e, tarımı sürdürülebilir kılmadığımız takdirde. geçmişte dünyada kendi kendine yeten yeti ülke olmakla övünen Türkiye bir anlamda e, tarım üretimle dışa bağımlı olmak zorunda kalacaktır. Bu da hiç kimsenin istemediği arzu etmediği bir durumdur. Ziraat mesleri ve ilgili meslek odası bu konuda e, ne kadar üzerine e, düşeni yapıyor takdir kamuoyunun ama biz e, elimizden geldiğince e, sürdürülebilir tarım politikaları çerçevesinde gerek gübre kullanımının, gerekse tarım ilacı kullanımının e, Türkiye'deki tarımın altyapılarını dikkate alarak, mevcut koşular dikkate alarak e, e, sürdürülmesi bu konuda tedbir olması yönünde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Evet, değerli hocam, isterseniz son kısa bir müzik yaratsayım arkasından tarım ilaçlarının ve üretim sonrası soruza çıkan bitkisel altıtların imhası ile ilgili üreticilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi kısa bir müzik yaratsın.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 Tamam Gerçeği programından tekrar merhaba. Bu haftaki konuğum Profesör Doktor Kubilay Onal ile birlikte bitkisel üretimden kaynaklanan çevre kirliliği sorunu tartışmaya devam ediyoruz. Hocam bundan önceki bölümlerde sulama ve gübrelemenin yarattığı çevre kirliliği ve insan sağlaşma oluşturduğu tehditleri kısaca değerlendirmeye çalıştık. E biliyorsunuz bitkisel üretimi sağlamak, konvansiyon üretimi sağlamak için sulama ve gübrelemenin yanı sıra ikinci bir önemli işte de tarım ilaçlarının kullanımıdır. Çünkü Doğa bir bütün. Biz bitkiler yetiştirmeye çalışırken, o bitkilerden beslenen, yaşamını sürdüren bir takım hastalık ve zararlar da var. Bunlar da bu bitkilere arız oluyorlar. Bunlarla mücadele etmediğimiz takdirde ciddi anlamda yüzde 30'a kadar varan zelim kayıpları ortaya çıkıyor. Yani bir anlamda konvansiyonel tarım yapıyorsanız ki organik tarımda da bazı ilaçların kullanılması zorunludur. Yani organik tarımda hiç ilaç kullanılmıyor diye bir sonuç şey, çıkarılmasın. Kamuoyunda böyle bir algı var ama bu da yanlıştır. E bu ilaçlara şu ya bu şekilde kullanmak zorundayız. Bunları da usulüne uygun kullanmadığımız zaman, yanlış kullandığında ciddi anlamda e, tehdit oluşturduğunu çevre kirliliği yarattığı, insan sağlığı tehditini bütün kamu biliyor. Hatta son yıllarda yurt dışına giden ürünlerde e, ciddi anlamda kalıntıların çıkması üzerine zaman zaman ihracatın durdu ve iş piyasadaki şeylerin sebze fiyattan dibe vurduğunu tanıdık oluyoruz. Üreticiler e, kamyon kasalara, traktör romantlarla sebzeleri sokaklara döküyorlar. Bir protesto gerektiği hatta olarak canları yanıyor. Ama bu sorun bir türlü de giderilmiyor. Aslında tarım ilaçları sorunu o kadar büyük bir sorundur ki bunun için özel bir program yapması, yapılması gerekir. Ve gelecekte de biz bununla ilgili ciddi bir e, programı tekrar gündeme getireceğiz. Ama e, sorun çevre açılmışken pestisitlerin yani tarım ilaçlarının e, yarattığı çevre kirlilik konusunda... ...özet olarak kısaca ne de söylemek istiyorsanız? Sayın Başkan... ...kısaca bir şeyler söylemeye çalışayım... ...özellikle Antalya için siz de... ...vurguladığınız tarım ilaçları... ...belki bir de değil birkaç... ...bir numaralı sorun evet, diyelim. Biri, evet bir numaralı sorun ve birkaç program... ...yapmanız gereken bilir. Aynen gübrelerde olduğu gibi... ...bunda da... ...mutlak kullanılması gereken maddelerdir... ...tarım ilaçları... Çünkü tarımsal üretimde ürün elde edebilmeniz için, üretimde verim artırabilmeniz için gereklidir. %30-35'lere varan ürün kaybı söz konusudur, ilaçlama yapmaz iseniz. Bunların zararı nedir? Yine usulüne uygun ilaçlama yapmadığınız takdirde öncelikle etkin maddelerin buharlaşması nedeniyle ciddi hava kirliliği sorunu yaratır. Kapalı alanlarda yoğun ilaçlamalardan sonra buharlaşma nedeniyle zehirlenmeler bile gözlenebilmektedir. Su, karıştığındaki karıştığında ki özellikle ambalaj atıklarının, tarımsal ilaç kullanılan alet ekipmanların yüzey sularında yıkanması sonucu sık sık gazete haberlerinde görürüz yoğun balık ölümlerinin, o ortaya çıktı. bu tabi bizim görebildiğimiz kısmı onun yanında göremediğimiz milyonlarca mikroorganizma su ortamında ölüyor toprakta ciddi mikroorganizma faaliyeti vardır milyonlarca milyonlarca bakteri, mantar, alk bunları olumsuz yönde etkiliyor bunları etkilemesi toprak verimliliğini peki bunlar kaçınılmaz mıdır yani bunlar önlemenin yolu yok mudur Bunların bir kısmı kaçınılmazdır. Ama bunları minimuma indirmenin evet, yolu vardır. Evet, buna minimuma indirmenin yolu vardır. Ee, nedir bunları minimuma indirmenin yolu? Biraz önce Gübrede de konuştuk. Bir kere bunu bir danışman nezaretinde kullanmak. Yani bir bilenin önerisiyle, bir bilenin önerisiyle kullanmak. Zaten bilenin önerisiyle kullanırsanız... ...uygun zamanda kullanacaksınız demektir. Uygun dozda kullanacaksınız Doğru demektir. Kullanacaksınız. Doğru ilaç kullanacaksınız demektir. O zaman e, ciddi bir sorun kalmaz. Peki e, 2001 yılında Almanya'ya gönderilen biberlerde metamidofosene yani tamurun dedin çıkmasından sonra Antalya'da çok ciddi mesafe kat edildi ve defakt olarak yani kendiliğinden başlayan bir tarım danışmanlığı sistemi de giderek kurumsallaşıyor. Biz odamızda yaptığımız eğitimlerde yaklaşık 450 tane meslektaşımız sertifika alanlardanız. Ve şu anda Antalya piyasasında 100 tane profesyonel tarım danışmanı çalışıyor. Buna rağmen yine gazetelerde işte Rusya'ya giden ürünlerde böceğe rastlandı. Rusya'ya giden ürünlerde ilaç kalıntısı çıktı. Avrupa Birliği'ne giden ürünlerde bir takım sorunlar çıktı. Ben bir mühendis olarak bu konuda uzman çalışan biri olarak şunun bilincindeyim. Yani bu sorunu sıfıra indirmek mümkün değildir ancak minimize edilebilir dediğiniz gibi bugün dünyanın gelişmiş diğer ülkelerinde de buna benzer sorunlar zaman zaman çıkmaktadır ama e, üzülerek söyleyeyim bizim ülkemiz aynı bizim minimize edilememiştir. Bunun çeşitli sebepleri var. Tabi bunu çok geniş değerlendirmek gerekiyor. Tarım danışmanlığı sisteminden tekrar değerlendirmek gerekiyor. Bakanlığın aldığı son tedbirlerin kağıt üzerinde kalmasından bahsetmek gerekiyor. Çünkü Dediğiniz gibi doğru ilacı kullanmak lazım. Onun için reçete sistemi getiriliyor Ama dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir bütün ürünlerin ilaçları reçeteli satılmasını gündeme getirin zaman da reçeteler maalesef ifade edin masa başına yazılmak zorunda böyle sistem tıkanıyor. Reçete işe görmüyor. E bunun yanı sıra Tarım danışmanlığı çalışması için üreticilerin bunu alacak güçleri yok. Destek, paraları yok yani. Gücü yetmiyor tarım danışmaya çalışmaya. O zaman e, bu üreticinin güçsüzlüğüne neden olan yapının değiştirilmesi gerekiyor. Üretici birliklerini konuşmak lazım. Üretici örgütlerini konuşmak lazım. Kooperatifleri konuşmak lazım. Hasadın düzgün yapılması lazım. Malı rafan uzatılması lazım. Üreticilerin direkt olarak pazar hamalı sürmesi olarak daha çok para kazanmalarını sağlamak lazım. E, şu andaki sebze fiyatlarına özellikle pazar fiyatlarına bakıldığımız zaman hakikaten e, son yılların en düş sebze fiyatlarına tanıdık ediyoruz. Bu süreç içerisinde üreticilerinde çok fazla para kazandıklarını söylemek mümkün değil. E bu yapı içerisinde de para kazanamayan kazandığı parayı da e ürünü yeterince değerlenemeyen çiftçi de hakikaten tarım danışmanı çalışmakta zorluk çekiyor. Bu hem zıraat mensurresinde bir sıkıntı hem de tarımsal üretim açısından sıkıntı, üreticiler açısından sıkıntı ve bu ürünleri tüketen tüketici açısından sıkıntı. Hepimiz tüketiciyiz bir anlamda sıkıntı çekiyoruz. Hocam bu konuyu bu şekilde kapattıktan sonra bir şeyi daha değinmek istiyorum. Antalya'da ilk bahar aylarında düzeltiyorum özür dilerim. Yaz ve aylarına geldiği zaman özellikle kumluca ovasında, demiyor ovasında Antalya'nın bazı bölgelerinde sanki bir volkan patlaması gibi gökyüzünü siyah bulutlar kapsalıyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni <gülüyor> bitkisel üretim atıklarının yakılmasıdır. Yani doğru yani bir yöntem, yöntem değil, kesinlikle doğru bir yöntem değil. Görüntü çirkin, görüntü çirkin. Hava kirlidir. hava hava kirlidir, atıklar suya karışır, su kirlidir. Ee, bu organize edilebilir, bu tarımsal atıklar organik maddelerdir. Aslında bunları kompost dediğimiz bir nevi gübre olan. Maddeye dönüştürüp tekrar tarımsal üretime kazandırmak pek hala mümkündür. Yani bir anlamda da organik maddeyi değil? Evet, yok ediyoruz. Evet. Yani kimyasal madde. kullanarak toprak kirleniyor. Bunun yerine organik gübre kullanılması lazım. Organik gübre bulamıyoruz. Hayvancılığımız çökmüş. Ama sen atıklarından gübre yapmak mümkün? Bunu da yapamayın. Bu çeşit? tek başına yapabilir? Yapabilir. Kendi başına. Kendi başına yapabiliriz Küçük bir teknik destek alarak tek başına yapabilir. Yapması çok kolaydır. Kullandığı yönteme göre kompost oluşum süresi biraz uzun ya da kısa olabilir. Ancak üretici bunu yapıp bu atıkları bir sonraki ürün döneminde çiftlik gübresi yerine çok rahat kullanılabilir. Yapılan analizler göstermiştir ki kompost çiftlik gübresine eşdeğer bitki besin maddesi içeriğine sahiptir ve toprağı fiziksel olarak da iyileştirmektedir. Bir sorum da şu. Çiftçi, üretici bunu yapmıyorsa yerel yönetimler, merkezi idare bu konuda proje geliştirebilir mi? Çünkü büyük kentlerde biz biliyoruz ki şehir atıklarından, çöplerden bile gübre yapılarak organik gübre şeklinde bunların geriye döndürülmesi söz konusu. Hatta İzmir'de bazı firmaların da bu tür alanlarda yatırımlar yaptığını görüyoruz. Bu konuda yerel yönetimlere ve merkezi idare, hükümete de, devlete de görevler düşüyor mu? Tabii ki aslında asıl olan budur. Her üretici kendi küçük bir tesis kurmak yerine kompoz tesisi yerel yönetimlerin az önce dediğiniz e, kooperatifleşme üretici birliği şeklinde bu atıkları belirli bir yerde toplayıp kompostlaştırıp daha sonra bunu satabilir de ya da getirilen hammadde oranında üreticiye oluşan kompostun payda verebilir. Bu yerel yönetimleri de çok rahatlatır. Atık sorunu ve çevre sorunları açısından. Aslında ben hatırlıyorum. Geçen yıl Antalya Valiliğimiz Batem'le birlikte, Batı Akdeniz Tarımşar Enstitüsü Merkezi'yle birlikte bir proje geliştirmeye çalışmıştı. kompost haline getirip kullanılması ama çok yaygın hayata geçirilmedi. Biraz işi daha ciddi takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Valiliğimizin işte atıklarını yakmayın şekilde genelgesi önemli karardır ama hmm. bunun başka tedbirleri de desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yapmayın etmeyin demek ki bu işi daha Hocam az önce söylediğim gibi bu konu çok geniş ama özellikle tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için öncelikle üreticilere çok büyük görevler düşüyor üretim yapan kişiler olarak yöneticilere çok büyük görevler düşüyor bu alanda çiftçileri destekleyerek ekonomik güçlerini arttırmak onların birliklerini sağlamak. E, ziraat mönfene çok büyük görev düşüyor. Üreticiyi eğitmek bu alanda uzmanlaşan görevleri teknokrat olarak yerine getirmek. Tüketicileri de bir anlamda görev düşüyor. Bu alanda bir denetleyici kontrol olarak tarımsal üretimin, stil üretimin daha sağlıklı yürütülmesi konusunda bir müfettiş gibi, bir denetçi gibi bu işi yaparak, e, kontrol ederek e, tüm toplumun koruması korumasyonda ciddi bir uyarı görevi yerine getirmesi düşünüyorum. Evet değerli konuklar ee, sevgili dinleyenlerim, bir tarım gerçeği daha programının sonuna geldik. Gelecek hafta konumuz e, Ziraat Yüksek Mühendis Süleyman Kelten olacak. Sayın Keltenle Türkiye'nin surunları politikasını, Antalya'nın surunları üretimi konusundaki pozisyonunu ve e, mevcut sorunları gideremeye çalışacağız. Bir başka tarım gerçeği programında tarımla ilgili sorunları, ama gerçeği ve sadece gerçekleri konuşmak üzere, dudunuzdan saygılar, lütfunuz Hoşçakalın. Love. de dinle.